bir bir soruda Azeriler çok soruyorlar. Medine talebeleri mürciye midirler? Siz onlara mürciye falan dediniz mi? Böyle bir söylenti yayılmış. Estağfurullah yani. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ya yani ben nasıl mürciye ederim? Kardeşler, ehli sünnettir, selefi kardeşlerdir. Öyle bir şey yok. Yani benim hiçbir zaman onlara mürciye dediğim falan yok. Onlar ehli sünnettir ve selefi Evet.